Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ve hadislerini bilen muhaddisler de bunları hıfz ederek, elverleyerek, dört yazarak muhafaza edip bize ulaştırmışlardır. Bu toplumda bu kelime kültürlü dediğimiz tabaka nezdim de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 Bu Allah'ın bir kaderi midir dedin. İstediği gibi yaptı. Yoksa levler eğer keşke keşke şöyle olmasaydı eğer demeye başlayıp kapıyı mı açtın. Tabii ki olayın üzerinden bir iki gün geçtikten sonra bazı şeyleri anlayabilecek kıvama geldiğini düşünürüm ama geç kalmıştı. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir çocuğunuz öldü.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 Gönlümü ister, istemem, hiç Bu olaylar Allah'ın bunu yap dedi memurlarıdır, olaylarıdır. O olaylarınbinde bu olayların dahi bunda hiçbir dahli müdahalesi yoktu. Onlara böyle öğünülmüştür. Böyle yapın demiştin. O olaylar emre itaat eden birer memurdur.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 devamlı zannını güzel yapmalıdır. İkinci temel esas ise tevekküldür. Bu ise kurtuluş vesilelerindendir. Yani Allah'a güvenmez. İnsan Allah'a tevekkül ettiği müddetçe her işi huzur içinde olur. Eğer ona güvenmişse o işte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 Adem aleyhisselamın yaratılmazdan önce Bakara'da zikredildiği gibi ve idkâle rabbuke inni câilun fil ardi halife ve Adem'i yaratmamış Adem'i yeryüzünde yaratacağını söylüyor. Doğru mu? Adem'i yeryüzünde yaratacağını söylüyor. İbn-i kulluk risalesine bakarsanız şu hadisi zikreder ve anlatır. Musa Adem'e diyor ki işledim bir günaha sebep gibi cennetten çıkarttım. Şimdi de ona girmeye çalışıyoruz. Adem ne diyor? Daha ben yaratılmazdan önce hakkımdaki takdir edilen bir şeyle mi diyorsun ayıplıyorsun? Diyor. Buradan kalktı ne? Zaten benim cennetten çıkarılmam, dünyada olmam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 Adem cennetten atılışına bunu dedi. O işlediği günah için Arap'ta ey Rabbim havayla kendisini katkı ederek biz neçimde zulmettik. Eğer sen bizi affedip bağışlamazsan biz bu sırana oluruz diyor. Adem günahına tövbe de istiğfar etti. Yani onun cennetten çıkarılması o yaptığı hataya dinaen oldu. O hatası da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 yani doğmuş, büyümuş, yaşamış gibi düşünür insanlar. İnsanların bazen nankörlüğü de böyle. Yani lütfun karşısında huzur mes'ud olduğu gibi o lütuftan mahrum bırakılması da bazen onu en küçük şeyde bile nankörlüğü ediyor. Buna dinaen diyor ya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْتِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ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 Hayat yolculuğunu insan tek başına kat edemez. Bu uzun yolculukta öyle zorluklar, meşakkatler vardır ki, işte tefe öyle ilk adılan atı, adım, insanın Rabbi ile irtibatını sağlayan Bunu Bununla şunu kastediyorum. Hayatın bütün zorluklarını, tek başına kat edemezsin. Ama ilimserlik, Allah ile iltibatı sağlayan ilk adım olarak gündemek ediyorum. Bazen şunu duyarsınız gidenler da bu mevzuda bir şeyler okuyanlar duyar. <Gülüyor> Mesela bu panik atak stres gibi rahatsızlıklar için ne derler biliyor musunuz? Hatta onlar için verdikleri ilacı verirken derler. Onlar için verdikleri bütün ilaçlar nisekkine teskin edicidir. tedavi etmez. Sakinleştirir, uyutur. ki tabi aslında bu bir hastalık değil kafayı takarsan de bütün hayatını zehir eder. karamsarlık bütün hayatını zehir eder. ama iyimser olma, mütefail olma Allah'la irtibatı sağlayan ilk adım oluyor çünkü bunlar sırayla şöyledir iyimserliği besleyen iyimserler güç kazandıran İnkerliği sana yar eden, yani iyimserliğin bu söylenildiği kadar kolay olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Yani iyimserliğin bu söylediğimiz kadar kolay bir şey olduğunu düşünmüyoruz. İnkerliğin ona yar olması gerekir, ona yolda şey olması gerekir. Herhangi bir musibet hakkında aklı diline gelen ilk söz. Keşke keşke mi? Bu Allah'ın kaderi. Öyle bir işte de yaptı mı deriz. Hangisi daha kolay gelir bizim bu toplumumuzda? Keşke, keşke. Hatta düşünün ileriye doğru bela anılması bu gibi sözlerle anılmayı daha yasaklamıştır. Çünkü bu bir nevi temenni niteliği kötümserlik taşır. Bunlar bunları sırayla bu ilk adımın akabimdeki gelenleri sırayla şöylece sayabiliriz. Bir namaz. Utlu ma uhye ileyke minel kitabe ve akimus sala. Resulüm sana vazge edilen kitabı oku ve namazı kıl. Ve namazı kıl. İnne salata tenha anil fahşai vel numker. Şüphesiz namaz bütün fuş ahlaksız ve kötü işlerden alıkord diyor. Demek ki namaz ahlaksız, hayatsız dediğimiz ve kötü şeylerden alıkor. Namaz kılan birisinin dilindeki hayır ve hayır şeyleri düşünmesi, hayır temenni etmesi, hayır hayrı vukuunu tasavvur etmesi. Namazın ona yâr ettiği namaz, onu, namazın ona yâr ettiği bir sebeptir. Yani namaz onu ona yâr eden bir sebeptir. İkincisi secde. Ebu Hureyre'den gelen bir adi şerifte Allah Resulü diyor ki Akrabu mâ yekunul abd min Rabbi, ve huve sâbidun. Te eksiru dua. Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh, orada duayı çoğaltın. Diyor. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde halidir. Binaenaleyh, orada duayı çoğaltın, diyor. Üçüncüsü ise tevettüldür. Tevettüldür. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَشْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ve rızıkhsu min haytsu la yahteseb. Vel men yatawakkal ala Allah fa Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu verir. Yani çıkışı düşünme. Selameti düşünme. O sıkıntıdan kurtulma. Allah'tan korkmayla insan aklına gelebilir. Ona bir çıkış yolu verir. وَيَرْزُقْهُمْ Onu öyle bir rızıklandırır ki, مِنْ حَيْفِ Düşünmediği bir yerden onu rızıklandırır. Çünkü وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ala اللّٰهِ فَوَاشِكُمْ Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenirse, Allah ona yeter her kim Allah'a tevkül edersen yani ona güvenirse ne zaman güvenirse yani güven duygusu insanda böyle rahatken gelmez bir bela musibet, sıkıntı bir ihtiyaç anında onun bunu gidereceğini düşünmez onun seni selamete kavuşturacağını düşünmen, ona düzenlen, Ha güvenirsen o sana yeter. Onun dışında sana yetecek hiçbir kimse yok. Alakalı olan kısmıyla da peş peşe koymaya çalıştım. Yardım istemek. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette tevhid derslerinde bunu sıkça münasebetine binaen zikrederiz. İbn Abbas diyor ki, ''Küntü halse Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yolladı.'' Ben bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin terkisindeydim. ''Fekale Yağul Han'' bana dedi ki, ''Ey çocuk'' ''İnni uallumuke kelimatın'' ''Ey çocuk sana bazı kelimeler ödeteceğim.'' Burada ee, hulam kelimesi ee, her ne kadar çocuk olarak biz söylesek çocuktan karşılığı değil. Hulam bizde ekseriyette hizmet eden oğlan çocuklarına denir. Yani bülü'ğa gelmiş tipinden. Ama idna Abbas bu yaşı ben bülü'ğa yakın bir kağıdaydım diyor. Bunu bize göre kıyaslarken şöyle düşünün. Ekvatorda Suud gibi Yemen gibi yerlerde Büluğa erme yaşı bizden çok düşüktür. Bizde birisi Büluğa derse 12-13 olabilir erkek 14 olur. Ama Suud gibi Ekvator bölgelerinde bu daha küçük yaştadır. Yani burada İbn Abbas'ın Büluğa Ermeye yakın bir çocuk olduğunu düşünürsek bizim gibi 13-14 yaşında bir erkek değil. 10-11 yaşında bir erkek olarak düşünmek gerekir.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 o başkası, başkası içti işte onu, onu içmeyeyim. Ha. Öyle bir eğitim sürecinden geçiyor ki sevdik içerikli veciz sözlerle nasihat ediyor, onu anlayabilecek bir konumda eğitilmiş. Düşünün, ilimserliği bu sırada sıraya koymak istersek demek ki küçük yaştaki çocuklara ilimserlikte kullanabileceği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 böyle bir eğitim, kötü bir eğitim süreci yaşanmışsa, belli bir yaştan sonra insanın güzel sözleri diline alıştırması katiyette kolay bir iş Allah'ın hukukunu koru. Allah da seni korusun. İhfadillah onun hukukunu koru ki tecid hı onun kokunu koru ki devamlı senin önünde olsun. Ne zaman, ne şekilde ona muhtaç olursa senin önünde, hemen yüzünün karşısında bulursun. Sıkıntıda mısın? Karşında olur. Yardım mı istiyorsun? Karşında olur. Hasta mısın? Şifa mı istiyorsun? Karşında olur. İyiliği mi temenni ediyorsun? Hemen karşında olacaktır. Bunu ilerideki baklarda da zikredeceğimiz gibi Allah Resulü bir hadis nakli şerifte ki diyor ki, ben u Aziz-i Celle'den Ben kulumun beni zannettiği gibi benim kulum beni nasıl zannediyor ki ben öleyim benim hakkımda ne gibi bir zannı varsa onu bulacaktır ben kulumun zannı Sıkın sıkıntıya düştüğünde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 Yani senin onun hakkındaki zannına göre bu olacaktır. Ve diyor, İdaste elten, Fes İstedin mi Allah'tan işte. Veda Yardım istedin mi de ondan istedin? İstedin mi sadece ondan? Yardım istedin mi ne sadece ondan? Başkasından değil. Düşünün. Küçüklüğünden beri yardım istemek ki küçücük bir çocuk. İbn Abbas'a öğretiliyor. Yani Bazı terimeler öğreteceğim. Bunlar içeriğine karşı cahil değil. Anlıyor ki bu sözleri söylüyor. Allah Resulü müreddilerin, terbiyecilerin en iyisi. En güzel bir üslup ve terbiye eden bir terbiye eden birisidir terbiye ettiğini en iyi tanıyabilen birisidir. Bunları anlamayan birisine hitap etmediği açık. Düşünün ki şimdi küçük yaşta insan hayatının büyük bir bölümü yardıma ihtiyaçla geçer. Doğru mu? Onun hayatının yüzde otuzu yüzde kırkı diyebiliriz ki yardım istemekle geçecek. Çünkü o Acil bir çare, devamlı ihtiyacı olan bir varlık. İhtiyaç devamlı gündeme gelecek. İsteme devamlı gündeme gelecek, değil mi? O isteyecek. Rüzgâr isteyecek, şifa isteyecek, bir şeyler isteyecek. Belanın defedilmesini isteyecek. Hayrın gelbini isteyecek. Eğer küçükten o çocuğa kimden isteyeceği öğretilerek, ondaki isteme duygusu eğitilmezse büyüdüğünde kimden işte? Allah'tan gayrından istemeye başta, onlar da isteklerine cevap vermeyeceklerdir. Ve bu sefer karamsarlık ilimselliği düşünemeyecek artık o insan. Küçükten çocuk bu yönlü, yönlü eğitilmiş olmalı. İstediğinde ki isteyeceksin.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 kıyamete kadar gelecek insanlığın peki tek kalp üzere olsa sen yani tek bir insanmış gibi herkes isteğini en uç noktada istese Allah da onların isteklerini kat kat onlara verse Allah'ın onlara bu verdiği denize batırılan bir iğne çıkarıldığında deryadan noksanlaştırdığı kadar dahi noksanlaştırmaz diyor çünkü öyle birine tercih etmediği istemeden bu duygu bizde var. Zaten Allah bizim istememizi istemeseydi bize de duyguyu vermezdi. Ve çocuk bu yönde eğitilmelidir. <gülüyor> Yine bu baptan zikredilen e, namazın bütün ahlaksız ve kötü şeylere mani bir sebep gördüğümüz gibi yardım istemeden o bir sab sabırla ve namazla da namazla Allah'tan yardım değil ve inne bu is var ya Allah'tan korkanların düşündeki de çok ağır gelir bu isteme yani namazdan isteme sabredederek isteme Allah'tan, kalbi Allah'tan korkanların dışındakilere çok ağır gelir. Halbuki insanoğlu öyle bir yüzsüz isteyen ki herkese el açar. Vermeyene, kısıtlı verene yani bin lira istese bir kuruş bile vermeyecekten, isternekten bıkmayan insan isteğine hemen cevap verecek. İstediğini kat verecek. Katiyetle onun istemesinden bıkmayacak birisinden. Birisinden istemek nasıl ağır geliyor bu insana? Onun için iyimserlik ve onun akabindeki kitledilenlerde iyimserliğin bize yar olmasını istiyorsa, ha, insan istediğini de istediği zaman yapan değildir. İstemeyi de ondan istemesini bilmek gerekir. Onun tercih ettiği istikamette istemeyi bilmek gerekir bu <Gülüyor> çok zor benim değil bu içtiğinizdi yarıya kadar ben içmiştim ben, ben bunu içemem <Gülüyor> evet beşincisi mi zikrettik evet. dua ve kara o o duanı eskezillakum rabbiniz Benden isteyin, size vereyim, icabet edeyim diyor. Bir kısmı az öncekinde zikredildi. Benden isteyin diyor. Benden isteyin derken, bu söz rastgele birisinin söylediği gibi söylenme, söylemediğini, rastgele birisinin sözü gibi söylenmediğini iyi anlamamız gerekiyor. Bizden iste, benden isteyin derken, vermeye hakır? isteyene de diyor. Kabul edeyim demiyor mu değil mi hocam? Tabii. Benden isteyim. Ben isteyim diyor. Neden? İsteme çok zor çocuklar. Kolay olan verme biliyor musun burada? Çünkü Allah'tan korkanların dışında sabırla namazla ondan isteme çok zor diyor. Hocam isteme hiçbir şeyde sınırlama da yok değil mi hocam? İstememe hiçbir şeyde sınırlama da yok sonsuz az önce e, Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığın kalbi tek bir kalb olarak isteklerini en son noktada Allah'tan isteseler o da en uç noktada fakat kat onlara derse bu derdi denize batırılan bir iğne çıkarıldığında o suda eksiklik kadar değişmektir eksik Çünkü istemekte de, Allah azze Allah azze ve celle istenilmekte bu kadar gömer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 ya derilmediğinde istemeye değmez de diyebilir. Ama bir dilenci olarak durmadan iste. Bu ona ağır gelmiyor. Buna de Selman'dan gelen hadisi şerifte Allah Resulü diyor ki inne rabbekum hayyum kerimum yestehsinin abdihi An yerpa ileyhi yedeyin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 Allah o evleri boş döndürmekten hayal etti. Bu onun için hayal. Dina şunu bilmek gerekiyor ki, hatiyetle yani tetâül de temenni isteme anlamında, hayri isteme anlamında duyguları harekete getirip de telefuz ediyorsunuz. Mesela şöyle düşünün, hani badiyeden birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü mallarımız selak oldu. Ekinlerimiz oldu diyor. Dua et. Rabbim usulasın. Ellerini kaldırıyor. Daha indirmeden çilesine de bulut görünüyor. İstedi. Hemen Allah'ım. Bunun hayırını istiyoruz, Şerrini değil diyor. Bu ne anlama gelir? E, gördüğünüz gibi bir yerde yağmur yağmıyor. kıtlık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 Söylenilmesi gereken bir iki sözü de buna eklersem bu mevzu Dara anlamış olacaktır. Evet. Az önce Ebu Hureyre'den zikrettiğim rivayetin aynı metin geliyor. Ama o metnin farklı ifadeler yer alıyor sahip bir şekilde. Allah Subhanahu ve Taala ben kulumun zann üzereyim derken, bu gelen bir rivayette diyor ki, yani ena inde zanni abdi bir ben kulumun zann üzereyim derken yazımla bir mesele. Benim hakkında istediği gibi zannettim diyor. Kendis bırakıyor.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 i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayette diyor ki vellezi la Ilaha gayru kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki diyor i̇bn diyor la yufsuna abdun billahi vanna illa atahu vanna. diyor ki kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki Allah hakkında zan yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona zannını vermesin.